ve la temutunne illa ve muslimun emma ba'd Değerli kardeşlerim bu hafta 54. konu 115. dersi inşallah göreceğiz Geçen hafta gördüğümüz, dersten çıkartacağımız dersler, öğütler neler onlardan bahsedeceğiz Geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere Hudeybiye gazvesi yahut diğer bir anlamda Hudeybiye anlaşması ve Hudeybiye anlaşmasında yapılan görüşmeler, müşriklerin elçileriyle yapılan görüşmeler ve Rıdvan Beyatı, yani Ridvan sözleşmesinden bahsetmiştik. Konular buydu. Onunla ilgili hadisleri kıssaları aktardık. Şimdi neler çıkartmamız gerekiyor? Ondan bahsedeceğiz. Birincisi değerli kardeşlerim, beyat, yani emire idareciye söz vermek, beyat etmek en büyük imamadır. O da halifedir ve Müslüman yöneticiyedir, beyat. Beyat etmek, halife içindir. Halifeye yapılır beyat. Ve Müslüman bir hakime yapılır. Çünkü beyat yani söz verildiği zaman beyat yapıldığında e, beyat edilecek konularda işitmek, yani dinlemek yöneticiyi dinlemek ona itaat etmek marufta itaat etmek ama isyanda ise itaat etmemek kolay olan şeylerde, zor olan şeylerde Darlıkta ve bollukta, darlıkta veya kolaylıkta itaat etmek üzere söz vermeye deniyor. Ayrıca onunla zıtlaşmamak, onunla karşı karşıya gelip tartışmamak ve işleri ona tevdi etmek, yani kendi başımıza yapamayacağımız emirin, idarecinin yapacağı şeyleri, o idareciye tevdi etmek, bırakmak, hususunda beyat etmek. Bu beyatın çeşitleri kitap ve sünnette gelmiştir. Yani bu çeşitlerine, nebilerine işaret eden ayet ve hadisler mevcuttur. Müellif'in burada beş tane çıkardığı şey var. Şimdi onlara değineceğiz inşallah. Birincisi, İslam üzere beyat etmek. Bu da Nebimiz aleyhissalatu vesselama has bir mevzu. Sadece İslam uzara beyat ona yapılır. Ondan sonra böyle bir şey, beyat gerçekleşmemiştir. Bu da Mümtehine suresinde geldiği üzere. Allah Azze ve Celle şöyle bahseder. Ya eyyuhem nebiyyum izah jaa'ekel mu'minatu yubayi'neke ala en la yushrik nebihi şey'a Ey nebi, ey peygamber, mümine hanımlar, mümin kadınlar, sana Allah'a hiçbir şeyi, hiçbir şeyi şirk koşmamak üzere. Vela yesrihne, Hır, hırsızlık yapmamak üzere. Vela yektunne evladehunne, evlatlarının çocuklarını öldürmemek üzere, diri diri gömmemek üzere. Vela yeetine bibuhtanin, yefterinehu, ''Beyne eydihinne'' ''Yepterinehu beyni eydihinne ve erculehinne'' Elleri ve ayakları arasında uyduracakları bir iftira. Yani bir çocuk, başkasından olacak bir çocuğu kocalarına nispet ederek iftira etmekle. Ne'udhu billah. Iftira etmek, etmemek üzere, böyle bir şey yapmamak üzere. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوف Ve iyi olan, maruf olan şeylerde sana isyan etmemek üzere, geldikleri zaman, beyatlaşmak için فَبَا يَهُنَّ وَاِسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Onlar için beyat et. Yani onlarla beyatlaş. Onların sözünü, verdiği sözü kabul et ve Allah'a istiğfar et. Kimler için? Onlar için. Sana gelen bu şekilde beyatlaşmak üzere gelen bu kimselerle istiğfar et. Yani Allah'tan bağışlanma dile onlar için. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah çok bağışlayan, çok rahmet edendir. Evet, bu ayet delildir diyor. Bir de Sahihayn'de, yani bu harbi Müslüm'de gelen Cabir bin Abdillah radiyallahu anh'ın hadisinde diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a kendisinden başka hiçbir ilah olmadığını Allah'ın kendisinden başka ilah olmadığını Muhammed'in onun resulü olduğu üzere şehadet etmek, namazı kılmak, zekati vermek ve işitmek yani dinlemek ve itaat etmek üzere ve her Müslüman üzere Müslmana karşı nasihat yani ona karşı samimi davranmak üzere beyatlaştım diyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Ali sıratü's bunlar üzere beyat ediyor. İslam üzere beyat yani. Bunlar hep İslam üzere, İslam din üzere beyat. Yine sahihi Müslüm'de gelen bir hadiste Dımat adında bir sahabi var. O da diyor ki, ey Allah'ın Resulü uzat elini sana beyat edeyim diyor. İslam üzere beyat edeyim. Aleyhissalâtu vesselâm da uzatıyor, o da İslam üzere beyat ediyor. Sonra Aleyhissalâtu vesselâm diyor ki, ey Dımat ya kavmin? Dımat diyor ki, kavmim adına da sana beyat ediyorum diyor. Çünkü kavminin lideri, o beyat ettiği zaman tüm kavmi birden beyat ediyor. Yani İslam'a girmiş oluyor. Bununla ilgili kıssayı burada aktaracak olursa Dımat el-Ezdi, Ezdi kabilesinden bir sahabi bu. Kendisi cahiliye döneminde insanlara rukye yaparak tedavi yaparmış hasta olan cinli vesaire gibi insanlara rukye yapar ve tedavi edermiş. Bugün Muhammed adında Aleyhissalatu vesselam bir adamın çıktığını ve insanların bu adam cinli hasta dediklerini duyunca şu adamı bir göreyim. Ona rukye yaparım şu tedavi görür, iyileşir diyor. Arıyor bunu Aleyhissalatu vesselam geliyor. Mekke'ye başka bir yerden geliyor. yani kabilesinin olduğu yerden. Anladığımız kadarıyla. Sonra sonra buluyor Aleyhisselatü Vesselam'ı. Diyor ki, e, ey Muhammed diyor. Duydum ki sana e, cid musallat olmuş. Sen hastalanmışsın. Sana diyor ben diyor bir rukiye yapayım. O rukiye yani o zaman e, batıl olan şeylerle tabii ki. E, Mübah olan yani caiz olan bazı ifadeler kullanılsa da e, cahiliyedeki şeyler malum. Mešru olmay ama bah olma inşallah. Sana bir rukiye yapayım da belki şifa bulursun, iyileşirsin diyor. Aleyhissalatü vesselam da hiçbir şey demeden innelhamdelillah hamd Allah'adir. Nehmeduhu ona hamd ederiz. Ve nestağfiruhu ona istiğfar ederiz. Ve neuzu innelhamdelillah ve nehmeduhu ve nestağfiruhu وَنَعُذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْ فُسِنَا Nefislerimizin şerrinden ona, Allah'a sığıniriz diye bu kelimeleri yani biz buna ne diyoruz? Hutbetul Hace'yi, hep konuşmalarımızın başında söylediğimiz bu Hutbetul Hace'yi okuyunca diyor ki dımad vallahi diyor ben öyle sihirbazlar öyle kahinler dinledim bu sözlüğü denizin derinliklerine kadar indi o kadar etkileyici yani. Böyle bir söz işitmedim diyor. Sihirbazlardan, kahinlerden bu kadar etkileyici bir şey işitmedim diyor. Ey Allah'ın Resulü uzat elini sana beyat edeyim diyor. Subhanallah. Onun için hutbetül hacenin tesiri bu. Etkisi bu. Onun için ehli sünnet vel cemaat imamları hep bu sözle, bu ifadelerle اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدِهُ وَنَسْتَعْهُ Fe ifadeleriyle, ifadeleriyle başlamışlardır çünkü çok etkilidir bu. Aleyhissalatu vesselam bunu nikahta, konuşmalarında, vaazına sohbetlerine kullanmıştır. Ondan sonra gelen imamlarımız da aynı şekilde Bu sözden işte o dümadil ezdiği adındaki adam çok etkileniyor ve İslam'a giriyor. Hadis bunu anlatıyor bize. Uzat eline ey Allah'ın Resulü sana beyat edeyim. Vesselam, ya kavmin ne olacak? Kavmimin adına da sana beyat ediyorum. Onların İslam'a gir İslam girmesi üzere diyor ve kavmi de İslam'a giriyor. Subhanallah. Bizim burada alacağımız ders delil daha doğrusu demek ki dimad el ezdi radiyallahu anh islam izleri hem kendi adına hem de kavmi adına beyat vermiş ikincisi yardım etmek ve engel olmak korumak adına beyat etmek bu da aleyhissalatu vesselam akabe beyatinde ensarlı bir gruptan aldığı beyattir bunun örneğidir İnsanlılar Mekke'ye geliyor. 2. Akabe beyatında onlardan bir beyat, bir söz alıyor. Onlarla beyatlaşıyor. Bununla ilgili rivayetleri geçtiğimiz önceki derslerde söylemiştik. Yine burada değinecek olursak, Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde rivayet edildiğine göre o Akabe beyatında Ben diyor, Aleyhissalatu vesselam, ben sizinle ey Medineliler. Medine'den gelen o okur. Onlara diyor ki, sizin diyor kadınlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi onlara bir takım şeylerin isabet etmesinden engel olup koruduğunuz gibi beni de beni de korumanız üzere beyat ediyorum diyor. Onlar da bunu kabul ediyorlar kendi çocuklarını, kadınlarını korudukları gibi ve vesselam'ı koruyacaklarına dair söz veriyorlar. İşte bu da koruma ve yardım etme hususunda bir beyatın örneğidir diyor. Üçüncüsü cihad üzere beyat etmek. Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi'nde Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ cenne muhakkak Allah müminlerin mallarini, canlarını ve mallarini cennet karşılığında satın almıştır. Yukatiluna fi fe yuktelune fe yaktulune ve yuktelune Allah yolunda savaşırlar. Hem öldürür hem de ölürler. Vadan aleyhi haqqan fit tevrati vel incili vel kur'an. İşte bu Allah'ın üzerine bir haktır. Hem Tevrat'ta, hem İncil'de, hem de Kur'an'da, diyor. Evet, bu ayet-i kerimede cihad üzere, beyata bir delildir, diyor. Cihad, kıyamete kadar Müslüman'ın, her Müslüman'ın boynunda bir boştur. Onu e, ifa eder ve onun üzerine ölür. Eğer bunu terk ederse, Allah cihadı, Allah Subhanehu ve Teala'nın ahdını boz, bozmuş olur. Şimdi bu cihatla kastedilen <gülüyor> daha önce de zikrettiğimiz gibi, şartları yerine gelinmiş cihat, Allah yolunda cihat. Onun için ilk, ilk başta bir halifenin emrinin olması gerekiyor. Ve sair şartlar söz konusu, bu şartlar altındaki cihat. Bunun dışında kişinin kendi nefsiyle cihadı vardır, Ondan sonra Allah için, Allah için e, ailesi hakkında, ondan sonra arkadaşa hakkında, e, akrabalar hususunda, yani din uğrunda yaptığı bütün çabalar da inşallah cihat kapsamındadır ama en üstteki zirvetü's-senam diye isimlendirilen en üstteki şey Allah yolunda çarpışmaktır. Vallahu alem. Onun da şartları var dediğim gibi. Evet bu cihad üzere beyatın bir misli de, bir örneği de Ebu Hudeybiye geçen haftaki gördüğümüz Hudeybiye gazvesinde veyahut anlaşmasında gerçekleşiyor. Rıdvan beyatı diye. bunun da Allah Azze ve Celle Fetih Suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَعْيُونَكَ اِنَّمَا يُبَعْيُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهَ يَدُ Muhakkak ki seninle beyatlaşanlar Sana söz verenler Ne üzere söz vermişlerdi Kesinlikle kaçmayacaklarına dair Çünkü müşrikler O Hudeybiye'ye gelen Ama Umre için gelen müminlerle Savaşmak için hazırlık yapmışlardı Hatta Osman Radıyallahu anh'ın öldürüldüğü Haberi gelince Bir ağacın altında Onlardan beyat alıyor söz alıyor Sonuna kadar savaşacaklarına dair. Tek bir kişi hariç, onu da söylemiştim de geçen hafta. Hepsi söz veriyorlar. Kesinlikle kaçmamak üzere, sabırlı olmak üzere beyat ediyorlar, söz veriyorlar. Onun için aleyhissalatü vesselam, bunlar diyor bu, bu yani Rıdvan beyatında bulunanların hepsi cennetliktir. Diyor. Subhanallah. Evet. Bunlardan diyor, ayet-i kerime Allah razı Oluyor. Yani seninle bu beyatı yapanlar, ağacın altında beyatlaşanlar Allah'la beyatlaşmıştır. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir diyor. Evet. لَغَدْ رَضَيَ اللّهُ اَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايُونَكَ تَحْتَ Diğer ayet kerimede ise yine Fetuh Suresi'nde burada da razılığından, hoşnutluğundan bahsediyor. Yemin olsun ki Allah seninle ağacın altında beyatlaşan kimselerden razı olmuştur diyor. Evet. O zaman aleyhissalatü vesselam bu kimselerle az önce söylediğim gibi cihat üzere sabretmek üzere, doğruluk üzere karşılaştığı zaman yani düşmanla karşı karşıya gelindiği zaman o kafir müşriklerle bu şeyler üzere cihat etmek, sabretmek ve dürüst davranma üzere beyat almıştır. Evet. Yine bunun bir başka örneği de diyor. E, Hendek Savaşı'nda, bunu zikretmiştik. Hendek Savaşı'nda da Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı radıyallahu anhum e, bu hendeği kazarken şöyle bir neşit söylüyorlar. Yani bir şiir söylüyorlar. Nahnüllezîne bâye'u Muhammeden alal cihad mâ hayyeyna ebedâ. Biz diyor Muhammed'le Muhammed'le diri olduğumuz müddetçe ebediyete, ebediyete kadar yani sonsuza kadar e, beyatlaştık. Cihad üzere beyatlaştık diyorlar. Bu şekilde bir beyat, cihad üzere beyatlaşmış oluyorlar Hendek Harbi'nde de. Evet. Dördüncüsü değerli kardeşlerim hicret üzere beyat etmek. E, bu beyat da ilk zamanlar Yani Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'den Medine'ye geçtiği dönemlerde herkese farzdı. Farzı ayindi. Mekke'den Medine'ye hicret etmek. Sonra Mekke, fethedilip İslam beldedi, beldesi olduktan sonra artık Mekke'ye hicret yoktur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ta ki Mekke, İslam beldesi olduğu sürece artık bir daha Mekke'ye hicret söz konusu değildir. Çünkü İslam beldesidir orası. Oradan daha doğrusu. Mekke'den hicret söz konusu değildir. E, oraya hicret edilir. <gülüyor> Dolayısıyla fetihten sonra Mek e, Mekke'den bir başka yere hicret söz konusu değildir. Buhari ve Müslim'de gelen bir hadiste Mucâşih, Ebni Mes'ud radıyallahu anh'tan geliyor hadis. Diyor ki ben kardeşimi Fetihden sonra yani Mekke'nin fethedilmesinden sonra kardeşim kardeşimi aleyhissalatü vesselam'a getirdim beyatlaşması için. Ey Allah'ın Resulü bu benim kardeşim hicret üzere sana e, beyat edecek deyince aleyhissalatü vesselam hicret ehli hicret eden kimseler e, hicrette bulunan şeylerin hepsini alıp götürdüler. Yani o ecri alıp götürdüler. Yani, yani bununla kastı hicret bitti artık demek istiyor. Mekke'den Medine'ye hicret bitti demek istiyor. O zaman ne üzere e, beyat edeceğiz, ne üzere beyat edersin, beyatını alırsın veyahut da sözünü alırsın dediği zaman o da diyor ki aleyhissalatü vesselam ben ona İslam üzere, cihat üzere ve hayır yani iyi şeyler üzere, hayır olan şeyler üzere beyat ediyorum diyor ve bu sahabenin kardeşinin beyatını bu şekilde kabul ediyor. Küfür beldesinden İslam beldesine hicret ise bunun hükmü kıyamete kadar bakidir. Küfür beldesinden İslam beldesine hicret. Aynı şekilde e, Müslümanın beldesinde, yaşadığı yerde, topraklarda, vatanında e, zalimlerin kendisine zulmetmesi, dininden dolayı, bir zulme uğramasından do, e, dolayı hicreti de yani kendi beldesinden bir başkaya beldeye dinini yaşayabileceği, dininden emin olduğu bir yere hicret etmesi de devam edecektir. Eğer böyle bir şey söz konusuysa ki biz bunu <gülüyor> yakinen hepiniz, hepimiz daha doğrusu şahidiz. Birçok beldelerde insanlar dini üzere emin olmadığı için hicret ediyorlar. Özellikle de hicret ettikleri yer şu anda Türkiye. Allah Azze ve Celle o kardeşlerimizi ve bizleri memleketlerinde emin kılsın. Dini üzere hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Hicret diyor bazen caiz olur, bazen de bu zulmün ve baskının şiddetine göre e, vacip olur. Ali Sıratu Aleyhisselamı şey, e, şu ayet-i kerimede gelen ifadeye göre yani duruma göre bazen vacip de olabilir. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ Kendilerine zulmeden kimseleri melekler vefat ettirdiği zaman قَالُوا ف۪ي مَكُنْتُمْ Kendi nefstenine zulmedenler yani hicret imkanı olup da hicret etmeyen kimseler kast burada. O Mekke'deki kimseler için Mekke'den Medine'ye hicret edildikten sonra hicret etmeyenler Yani imkanları olduğu halde, yol bulabildikleri halde hicret etmeyenler, mustazaf olup yani zayıf olup da e, erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan bir yol bulamayanlar hariç. Evet. Ciddi bir mazeret yani bu. Bunlar hariç e, zulmeden kimseler, hicret etmeyenlere قَالُوا فِي مَكُنتُمْ Siz o zaman ne işteydiniz? der melekler onlara vefat ederken kunna mustadafin fel ard" Onlar derler ki biz yeryüzünde zayıf kimselerdik diyor derler. Pasya melekler tekrar Allah'ın arzı geniş değil miydi? "Fetu hajru. Alam takun ardu Allahu vasiah? Fetu hajru fiha." Allah'ın arzı geniş değil miydi? Ne oraya hicret etseydiniz ya derler. Sonraki gelen ayet-i kerimede bu mustazaf, zayıf olan kimselerden yol bulamayan, yani hicret için bir yol bulamayan, imkan bulamayan kimseler müstesnadır diyor. Zayıflardan, erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan. Bunlar müstesnadır. Diğer ayet-i kerime, sonraki gelen ayet-i kerime bunu istisna yapıyor. Ama öyle olmayanlar için bu ayet-i kerime bir tehdittir. فَاُلَٓاكَ cehennem ve وَسَعَتْ مَص۪يرًا onların yeri cehennemdir ne kötü dönüş yeridir diyor. nice memleketinde şu anda <gülüyor> zulüm gören dini hususunda ırzı hususunda her konuda zulüm gören ama oradan çıkamayan insanlar vardı işte onlar mazur oradan çıkamayan başka bir beldeye gidemeyen insanlar vardır Rabbim onların ayaklarını sabit kılsın bizimle beraber inşallah bizim de ayaklarımız sabit kılsın biz şu anda rahattayız da belli değil yani Allah imtihan anında mihne anında belalarda sabit kalmayı nasip etsin. Şu anda hepimiz aynı konumda gibi bir şeyiz ya yani. Evet münfereden tek tek imtihan görüyoruz. Bunlar ayrı. Allah her türlü imtihanında sabit kalmayı nasip etsin Aynen. kardeşlerim. Beşincisi değerli kardeşlerim. Beşinci beyan. İşitmek itaat etmek yani dinlemek idareciyi dinlemek. Ona itaat etmek hususunda beyan. Bu da E, halife'nin tayini esnasında e, yapılan bir beyattır Müslüman bir hakime idareciye e, bu beyat yapılır yani işitme dinleme itaat etme hususunda bundan dolayı da herhangi bir cemaat Hani kendisini hiç e, İslam'ı temsil ettiğini iddia eden bir cemaatin yahut da İslam'ın sözcüsü olduğunu iddia eden bir cemaatin diyor. Bunların emirine yani bunların başındaki adama idareciye herhangi bir kimsenin bu adama itaat edin, bu adama beyat edin diye çağırması asla doğru değildi Sadece e, seçkin kimseler İdareci kimseler veya bir başka ifadeyle ilim ehli kimseler düzenlerler. Bu işi onlar tertip ederler. Kime beyat edileceğini. Bir grubun, bir cemaatin kendi liderine e, beyata çağırması doğru değildir. Evet. Ama şu anda bir hakikat var. Şu anda biz bir devlet içerisinde yaşıyoruz. Ve bir idarecimiz var. Ve ona... Aynı şekilde kardeşlerim marufta itaat etmek zorundayız. Maruf olan şeylerde itaret, itaat etmek zorundayız. Zaten ister istemez itaat etmiyoruz diyenler de ediyorlar zaten. <gülüyor> evet. Ama gelin şu gönülden yapın. E, gönülden itaat edin. Ama asla ister böyle bir e, devlet içerisinde olalım isterse tamamıyla İslami hükümlere göre yönetilen, şeriat hükümlerine göre yönetilen bir ülkede olalım, bir devlet çatısı altında olalım, ne olursa olsun, her halde o arada isyanda, Allah'a isyanda, Allah'a şirk koşmada, Allah'a karşı gelme hususunda, Allah'ın dinine karşı gelme hususunda itaat yok. O zaman ne yaparsın? Sabredersin. Yani bir, bir, itaat maruftadır, isyanda değildir. Onun dışında işitmek, dinlemek, Ve itaat etmek mecburiyetindeyiz. Kim de beyatı bozarsa böyle bir beyatı diyor. O zaman büyük günahlardan bir günahı işlemiştir. İkincisi, şimdi şey, beş tane e, beyat çeşidini zikrettikten sonra ikinci alınacak ders, Müslümanlar, değerli kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı e, sevgi hususunda ona gösterecekleri sevgi muhabbeti hususunda bütün güçlerini harcanlar. Var güçleriyle çalışırlar, gayret ederler. Ona ittiba etmek, aleyhissalatü vesselam'ı taklit etmek, taklit hiç kimseye caiz değildir. Sadece aleyhissalatü vesselam'a karşı caizdir. Ki onu taklitden ziyade ittiba olmuş oluyor, uymak olmuş oluyor. Ona karşı ittibada hırs gösterirler, düşkündürler. Evet. Müslüman en yakın akrabalarına karşı bir E, uyumsuzluk gösterebilir, onunla anlaşamayabilir. En yakın olan bir kimseye, en sevdiği kimseye, en sıcak dostuna karşı e, böyle bir e, hoşlanmama durumu olabilir. Ama bu ve vesselam'a karşı kesinlikle olamaz. Her halükarda onunla uyumlu olması gerekiyor. Onun emrettiğiyle uyumlu olması gerekiyor. Çünkü ona sevgi beslenmek, ona tabi olmak Allah'a Allah'a tabi olmaktır. Allah'ı sevmektir. Allah Azze ve Celle'nin emrine boyuna gmektir. Çünkü Allah-u Teala قُلْ اُنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah Azze ve Celle peygamberine dedirtiriyor. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın diyor. İşte bu ayet-i kerimede bunun delili. Evet. Urve bin Mesud hani anlattık ya kafirler müşriklerinin elçilerinden bir tanesi aleyhissalatü vesselamın ashabının o halini görünce diyor ki vallahi ben diyor Kisra'nın, Kayser'in ve Habeşlilerin hükümdarların elçi olarak gittim onların yanında bulundum Muhammed'in ashabının Muhammed'in ashabının Muhammed'e olan düşkünlüğünü başka hiçbir yerde görmedim diyor. O kadar çok tazim ediyorlar, o kadar çok seviyorlar diyor. Yani ağzından bir şey çıkardığı zaman onu alıyorlar yüzlerine vücutlarına sürüyorlar. Bir şey emrettiği zaman hemen ona itaat ediyorlar. Ve onun yanında sözlerini kısıyorlar diyor. Ona keskin gözlerle bakmıyorlar diyor. Bu kadar tazim ediyorlardı Bu kadar tazim ediyorlardı Evet bu ifadelerden işte aleyhissalatü vesselamın ashabının ne kadar peygamberlerine düşkün olduğundan ne kadar sevdiğini bize anlatıyor. <gülüyor> evet, üçüncüsü güzel isimle iyimser düşüncelerde bulunmak yani güzel isimler iyimserliği çağırır, çağrıştırır diye bir madde koymuş bir onu da şuradan alıyor müellif Aleyhisselatü Vesselam elçilerle görüştükten sonra o Hudeybiye anlaşmasındaki e, gelen elçiler geliyor. En son Süheyl bin Amir, Amr geliyor. O da zaten anlaşmayı yapıyorlar, imzalıyor filan. O kısma gelmedik daha inşallah bir dahaki derste geleceğiz. Süheyl bin Amr'ı görünce, önceki el, elçilerle görüşüyor, onlara e, söyleyeceklerini söylüyor, onlar gidiyorlar. En son Süheyl bin Amr gelince, Süheyl bin Amr gördüğü zaman diyor ki, Allah sizin işinizi kolaylaştırdı diyor ashabına. Yani anlaşma artık kolay olacak mahiyetinde bir şey söylemek istiyor orada. Allahu Alem. Bunu niçin yapıyor? Süheyl ismi kolaycık demek. Süheyl Sehl kelimesinden kolay yani zor olmayan manesinde bu isimden mütevellit kaynaklanan bir ifade kullanıyor. Süheyl geliyor size Adı kolaycık olan adam geliyor. Sizin işiniz kolaylaştır inşallah. Yani bu isimlerle bu gibi isimlerle aleyhissalatü vesselam fe'li yapıyor. Fe'li ise iyimserlik demektir. İyimserliği kastetmek, iyimserliği düşünmek manası var. Bunu teyit eden bir tane hadis var. Bu konuyu. Ebu Davud da geliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam hiçbir şey uyursuz saymazdı. Yani ne uğursuz sayar, ne de başka hadislerde geldiği gibi uğur söz konusu değil. Yani herhangi bir şeyde uğur ve uğursuzluk söz konusu değil. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Bir işçiyi gönderdiği zaman, onun ismi hoşuna giderse, o işçinin ismi, yani bir iş için bir kimseye görevlendirdiğinde bir işçiyi, ismi hoşuna giderse ondan sevinirdi ve bu sevindiği yüzünde belli olurdu diyor veya bir beldeye girdiği zaman ismini sorar buranın ismi nedir diye ismi hoşuna giderse o beldenin onun yüzünde o sevinci ondan sonra mutluluğu belirlirdi diyor hadiste yani bununla aleyhissalatü vesselam karamsar bir tablo çizmiyor anladığımız kadarıyla yani e, felaket tellallini çalan insanlar olur ya her şeyde böyle değil hep iyimser yani hep iyimser bir tavrı var Bunu da seviyor zaten. Evet. Dördüncüsü kafirlerin elçilerini kafirlerin elçilerini e, hakir görmek onları küçümsemenin caiz olması. Evet. Bu gibi yerlerde bu gibi yerlerin yani kafirlerin elçilerini e, küçümsemenin küçümsemenin e, dışında başka bir yerlerde, başka bir konumda söylenmeyecek bir söz böyle bir yerde söylenebilir diyor. Yani söyleyeceğiz şimdi bir küçültücü küfür ve benzeri ifadeler, sövme ifadeleri bu gibi yerlerde söylenebilir demek istiyor. Bu da şu sözden, e, şu ifadeden alınıyor. Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh Urve bin Mesud geliyor biliyorsunuz. Söylemiştim bunu. <gülüyor> Aleyhissalatü vesselama diyor ki, şu senin yanındaki adamlar mı diyor. Bunlar diyor, seni terk edecekler, sana ihanet edecekler, seni bırakacaklar dediği zaman, buna benzer ifadeler kullandığında, Ebu Bekir Sıddık ona diyor ki, git latın fercini, zekerini yala diyor o elçiyi orada hakir bir şekilde yani küçümsüyor. Git latın falanca yerini yala diyor. Yani. Bu gibi ifadeler diyor böyle yeri geldiği zaman bu kafirlerin elçisine söylenebilir Evet. Burada İbni Kayyum'dan bir alıntı yapmış Zadül Maedde Rahimahullah Ebu Vekir Sıddîk radıyallahu anh'ın Urbe'ye olan bu sözü e, avret mahalini, yani insanın avret mahalini böyle bir durumda, maslahatı gerektiren bir durumda açıkça söylenebileceğine cevaz vardır burada. diyor Böyle kritik bir durumda, maslahatı gerektiriyorsa yani bir faydadan dolayı açıkça böyle bir şey Yani avret mahalli zikredilebilir diyor. Evet. Bu da işte kafirleri e, hakir görmek için, onları e, küçük görmek için. Beşincisi komutanın tazim edilmesi, yani ona saygı gösterilmesi, komutanın taziminin e, düşmanların e, elçilerinin önünde onlara eee Göstermek için yani imamın, komutanın, liderin emrine itaat etmeyi böyle ortaya çıkartmak, göstermek, izhar etmek müstehaptır diyor. Ve e, o elçilerin bazı davranışlarına da müsaade etmek yine caizdir diyor. Bu da nereden alınıyor? Aleyhissalatü Vesselam'ın Hudeybiye'de zikrettiğimiz konular içerisinde yaptığı şeyler buna en güzel işte ashabının tavrı, davranışları ne yaptılar o Urve bin Mesud'un önünde o elçinin önünde aleyhissalatü vesselam'ı son derece tazim ettiler yani ağzından bir çay çıktığı zaman hemen onu alıyorlar yüzlerine, bedenlerine sürüyorlar ondan sonra bir şey emrettiği zaman hemen onu yerine getiriyorlar vesaire bu gibi davranışlar işte Bu gibi davranışlar işte buna delildir. Yani emiri baştaki kimseyi tazim etmeye. Ancak Ali Sırat dışında bildiğim kadarıyla bir başkasının ağzından çıkan şeyle teberruk edilmez. Evet. İbn Kayyim rahimehullah eee bu hususta Muhyire bin Şüben'in mesela kılıcıyla Ali Sırat ve Selam başında bekliyor ya hani Hatta Urve, Urve bin Mesud bu kafirlerin elçisi elini aleyhissalatü vesselamın sakalına doğru uzatırken okşamak için hemen kılıcını kınıyla onu ne yapıyor? Dokunma diyor. Çek elini oradan diyor. Bu şekilde aleyhissalatü vesselama e, koruyuculuk yapması, onu son derece tazim etmesi vesaire e, buna delildir diyor. Ondan sonra da zaten Müslümanların bir e, e, bir görüşmek üzere Müslümanlara bir elçi geldiği zaman kafirlerden artık hep bu e, sünnet yerine getirilmiştir. Yani Müslüman komutanın liderin başında aynı Muğure bin Şube radıyallahu anh gibi bir koruyucu, bir engelleyici, muhafız ondan sonra vesaire artık bugün kesimleriyle nasıl isimlendiriliyorsa onlar olmuştur diyor. Bir de İbn-i ifadesiyle bu Aleyhisselatü Vesselam'ın zemmettiği, yerdiği konuya girmez. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın başında Mughire bin Şube ayakta bekliyor ya, Aleyhisselatü Vesselam'da bir hadiste diyor ki, kim kendisine ayağa kalkılmasını tasavvur eder, düşünürse, cehennemdeki oturana hazırlansın ifadesinin içerisine girmez diyor. Çünkü savaş bir hiledir. Savaş bir hiledir savaşta böyle şeyler olabilir Hatta savaşta yerilen davranışlardan bir tanesi övülmüştür nedir o böyle yani böbürlenerek yürümek kesinlikle caiz değildir yerilmiştir ama savaşta güç gösterisi yapmak böyle e, yani katıla katılı kasılla kasılla yürümek güç gösterisi yapmak caizdir yerine göre yerine göre gerekli olan bir şeydir Onun için savaş durumu olduğundan dolayı böyle bir kimsenin ayakta beklemesi, komutanını, liderini koruması, kollaması da bir beis yoktur demek istiyor İbni Kayyum Rahmehullah. Evet. Bir de Mughire bin Şube hani aleyhissalatü vesselam'ı Ee, başında bekliyor, koruyor ya o arada Urve bin Mesud işte elini demin söylediğim gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalına uzatıyor diyor ki e, İbni Kayyim Rahimahullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir karşılıkta bulunmaması yani ona bir şekilde reddetmemesi bu diyor bir umumlu bir maslahattan dolayıdır diyor <gülüyor> Kafirlerin, elçilerinin e, bu edebinin e, azlığına, yani edepsiz olmalarına da ihtimalledir diyor. Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şekilde davranıldığında reddetmemiştir. Arabın adeti her ne kadar Arapların adeti olsa da diyor. Yani şimdi geçen e, bahsetmiştik, bu, bu şekilde birisi geldiği zaman baştaki adamın sakalıyla oynaması, Yani ona bir şeyler anlatırken bu Arapların bir adetiymiş. Her ne kadar diyor bu Arapların adeti olsa da bu diyor doğru bir davranış değildi ama aleyhissalatü vesselam buna rağmen o adamı o Urbe bin Mes'ud'u reddetmemiştir, engellememiştir. Sadece yanındaki şube, Mugre bin Şube daha doğrusu o engelliyor. Evet. herkese diyor ali vesselsselam'a museyleme müsylemetin kep adında yalancı bir peygamber türuyor biliyorsun onun elçileri geldiği zaman o iki tane elçi geliyor diyor ki biz şahitlik ederiz ki Muylemen peygamberdir diyor Ali vesselsselam diyor ki eğer diyor, elçileri öldürmeme adeti olmasaydı ölçül, elçilerin öldürülmeyeği ol, olmasaydı böyle bir yani adet Sizi öldürürdüm diyor. Bu gibi şeylerden dolayı elçilerin yaptığı şeylere de musamaha gösteriyor orada aleyhissalatü vesselam. Bir maslahattan dolayı. Bir kabul görmüş bir adetten dolayı veyahut da. Evet. Allahu u Alem. Altıncısı, batıl bir sözü veleyküm mükellef olunmayan, yani sorumlu tutulmayacak bir şeye nispet edilse bile batıl, yani huzurum, Uygun olmayan bir sözü reddetmek, kabul etmemek. Bunu da şimdi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye giderken e, o Hudeybiye meydanında ilerlerken devesi kasva çöküp kalıyor. İnsanlar diyor ki kasva çöktü, kasva hareket etmiyor vesaire Bunun gibi sözler sarf edince ve Vesselam onları yönlendirmek için diyor ki daha önce Ebrehe'nin filini hapseden, yani Mekke'ye girmesine engel olan buna da engel oldu diyor. Yani Allah Azze ve Celle bu devenin buradan e, hareket etmemesine, olduğu yerde çakılıp kalmasına engel oldu diyor. Dolayısıyla burada insanları deveye değil de Allah Azze ve Celle'ye yönlendiriyor. Yani çünkü ifadesinin birinde diyor ki bu onun huyu adeti de değildi. Yani Devenin huyunda adetinde böyle e, birdenbire çöküp kalmak, gitmemek, hareket etmek yoktu diyor. Huyu da değildi. Ama ona engel olan, file engel olan ona da engel oldu diyor. Dolayısıyla insanları Allah Azze ve Celle'ye yönlendiriyor. Evet. Yani her şeyin onun elinde olduğuna bir işaret bu. Vale. Sonuncusu, değerli kardeşlerim, e, insanın tükmüğünün, ağızdan çıkan şeyin Ee, ve abdestten artan suyun temiz olması. Tabi burada şunu belirtelim. Abdestten arta kalan suyun temiz olup olmaması hususunda, ondan abdest alınıp alınmama hususunda bir ihtilaf var. Ama bizim tercih ettiğimiz görüş burada da olduğu gibi, burada da olduğu gibi ve başka birçok deliller var. Abdestten arta kalan su temizdir. Hani şunu demek istiyoruz. Yani abdest aldıktan sonra e, insanın vücudundan artan, dökülen suyu kastediyorum. Yoksa bir kaptan kalan su değil. Bakın. Yani abdest alıyorsun orada elini dokundun bir su kal kalan su değil. O zaten temiz. O zaten temiz. Ama abdest alıyorsun üzerinden sular dökülüyor o sunun temiz olup olmamasından bahsediyorum. Bu su temizdir. Tamam. Bunun delilleri var. Burada da onu diyor Buna diyor delil olarak bu Urve bin Mesud aleyhissalâtu vesselâm'ın ashabına gözünü dikmiş bakıyor ya, o zaman işte e, görüyor ki aleyhissalâtu vesselâm'ın ağzından bir şey çıktığı zaman bir tükmük gibi bir şey onu alıyorlar, e, yüzlerine bedenlerine sürüyorlar. Oğuyorlar. İşte bu onun temizliğine delalet edilir. Ama insanın ağzından çıkan şey, çok affedersiniz burnundan çıkan şey Bakın necis değildir, kirdir sadece. Yani e, necis değildir. Şeye mani değildir. Namaza mani bir e, şey değil İnsan üzerinde olsa, mendilinde olsa, cebinde olsa, bu namaza mani değildir. Evet. Namaza mani bir necaset değildir, temizdir. Aynı şekilde e, abdest, e, su üzere yarışmaları, abdestten e, kalan üzerinden e, arta kalan e, suyu alma hususunda birbirleriyle böyle e, yarışmaları sanki birbirlerini e, savaşırcasına yarışmaları da yine abdestten arta kalan suyun temiz olduğuna delalettir diyor. İbn-i Kayyım da bu ifadelerden diyor bu olaydan Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Hudeybiye'de yapıp da Şey, Hudeybiye'de bu anlaşma içerisinde e, abdest alması ondan sonra sahabelerine bu şekilde davranmasından efendim tükmüğün temizliğine ister baştan gelsin ister şuradan çıksın onunla kastedilen edilen balgamdır e, ne olursa olsun bunun temizliğine dalalettir dalalet edilir. Aynı şekilde kullanılmış suyunda yani abdest alınmış mustamel suyunda temiz olduğuna işarettir diyor. Allahu u Alem. Değerli kardeşlerim, alacağımız dersler bunlar. Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından hakkıyla istifade etmeyi, onun sahabelerini örnek almayı bize, çoluğumuza, çocuğumuza, gençlerimize nasip etsin. Bizleri İslam üzere yaşasın, İslam üzere vefat ettirsin. Allahu aleyhi ve sallallahu ala nebina Muhammed.